Ondan sonra öldürülmesinin ardından onun kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik indirici kimseler de değildik <gülüyor> Onların cezası sadece korkunç bir ses oldu. Öyle ki onlar hayat cihetiyle o anda sönüveren kimseler kesildiler. Ya hasraten ala'l-ibad Ma ye'tihim min rasulim illa kanu bihi yestehziu yazıklar olsun okullara kendilerine ne zaman bir peygamber gelse mutlaka onunla alay ederlerdi <gülüyor> görmediler mi ki kendilerinden önce nice nesilleri böyle zulümleri sebebiyle helak ettik Muhakkak ki onlar bir daha kendilerine dönüp gelmezler. <gülüyor> onlar mahşer günü hep birlikte ancak huzurumuzda hazır bulundurulan kimseler olarak toplanacak olanlardır. Halbuki o ölü yeryüzü de öldükten sonra dirilme hususunda kendileri için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan taneler çıkardık da bundan yiyorlar. وَجْعَلْنَا فِيْنَا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ Hem orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler yaptık. Ve orada gözelerden pınarlar akıttık. من ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيديهم أفلا يشكرون ki onun mahsulünden yesinler. Halbuki onu o mahsulü elleri yapmamıştır. Hala şükretmeyecekler mi? <gülüyor> Tek münezzehtir o Allah ki yerin bitirmekte olduklarından ve insanların kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden nice çiftleri onların hepsini yaratmıştır. <gülüyor> onlar için kudretimize bir delil de gecedir. Ondan gündüzü soyup alırız. Bir de bakarsın ki onlar karanlıkta kalıvermiş kimseler olurlar. وَالْشَّمْسُ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ عَلِيمٍ Güneş de kendisine mahsus bir yörünge içinde akıp gider. Bu, aziz, kudreti daima üstün gelen, alim, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a da kendi yörüngesinde bir takım menziller takdir ettik. Nihayet bir menzilinde de eğrilmiş eski hurma dalı gibi olmuştur. Ne güneşin aya yetişmesi, ona çarpması kendisine takdir edilen nizama layıktır ne de gece, gündüzü geride bırakıcıdır. Çünkü her biri bir itaat ve heybet altında ayrı bir yörüngede yüzerler. <gülüyor> Yine onlar için kudretimize bir delildir ki gerçekten biz zürriyetlerini o dolu gemide taşıdık. <gülüyor> <gülüyor> ve onlar için bunun gibi binecekleri, daha nice şeyleri, vasıtaları yarattık. <gülüyor> Halbuki dilersek onları suda boğarız. O zaman ne kendilerine imdad eden olur ne de onlar kurtarılırlar. <gülüyor> Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar dünyadan faydalandırma müstesna. <gülüyor> Hem onlara önünüzdekilerden ve arkanızdakilerden dünya ve ahiret azabından sakın. Umulur ki merhamet olunursunuz denildiği zaman yüz çevirirler. <gülüyor> Ayetin, min ayati illa anha ve onlara ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirici kimseler olmuşlardır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِنَ وَزَقَتُمُ اللَّهُ قَالَ الْلَّذِينَ كَفَوُوا الْلَّذِينَ آمَنُوا ''Kendilerine Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden siz de onun yolunda sarf edin'' denildiğinde ise o inkar edenler, iman edenlere dediler ki, ''Allah dileyecek olsaydı kendisini doyuracağı bir kimseyi biz mi doyuracağız?'' Doğrusu siz ancak apaçık bir dalalet içindesiniz. Hem eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bu vaat edilen kıyamet ne zaman diyorlar. Onlar birbirleriyle çıkışıp dururken, kendilerini ansızın yakalayacak olan korkunç bir sesten, Sura birinci üfürülüşten başkasını beklemiyorlar. Artık onların ne bir tavsiyeye güçleri yeter, ne de ailelerine dönebilirler. Ve sonra ikinci defa öfürülmüştür de bakarsın ki onlar kabillerden kalkıp rablerine koşuyorlar مَنْ مِنْ derler ki. Eyvah bize! Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Demek peygamberler doğru söylemiş. <gülüyor> o sadece korkunç bir sestir. Onlar hemen o anda huzurumuzda hazır bulundurulan kimseler olarak toplanacak olanlardır. Artık o gün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz ve ancak yapmakta olduğunuzun karşılığını görürsünüz. Şüphesiz ki cennet ehli o gün pek güzel bir meşguliyet içinde zevk eden kimselerdir. <gülüyor> Onlar ve hanımları artık o gün gölgelerde tahtlar üzerinde oturup yaslanmış olanlardır. <gülüyor> Onlar için orada meyveler de kendileri için ne istiyorlarsa vardır. <Sessizlik> Çok merhametli Rab'den onlara hitaben bir de selam vardır. <Sessizlik> Ve o gün müşklere de denir ki, Ey günahkarlar! Bugün müminlerden ayrılı.